de radyo nazamı Merhaba açık radyo dinleyenleri 2 haftada bir açık dergi içinde yayınlanan çıplak ayaklarla dans programındayız. Ben Duygu. Ben Mihran. Çok uzun zaman sonra radyodan Yapıyoruz bu kaydı. Evet, ee, göz göze, evet, diz dize. Sonunda. Ee, bu hafta gene bir konuğumuz var. Ekin Tunceli bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldin Ekin programa ve radyoya. Hoş bulduk. Ee, bugün e, Ekin'le What is Dance, Baby Don't Hurt Me, Don't Hurt Me, No More adlı e, gösterisi üzerinden sohbete başlayacağız. Bakalım nerelere gideceğiz. Ee, çok özür dilerim, pardon. Aslında şey diye konuşmuştuk belki oradan başlayabiliriz hareketle ilk ilişkisi üzerinden başlayalım diye düşünmüştük. Evet aslında evet. hareket senin yani daha hayatına doğrusu, nasıl girdi? Evet ya da ilk gördüğün stüdyo ilk dansla ilgili bir imaj aslında oradan başlayalım diye konuşmuştuk. Hı. Tamam bence. Ben heyecan, heyecanla <gülüyor> batiz dansa girdim ama hani evet ilk imaj belki ya da ne? Yani ben şimdi Denizliliğim. Denizli'de doğdum büyüdüm. Orada dans adına zaten işte 90'lar çocuğuyum. Ya Hatırladığım böyle benim böyle kendimi koltuklara vurup kendi kendime dans ettiğim imajlar var. Annemlerin böyle videoya çekip zamanında gösterdi. Sonra hep böyle tabii ki MTV klipleri. Klipler dönemi. O, o çocuklardanım ben. Hı hı. Sonrasında işte bir halk oyunları modası ve furyası var Denizli'de böyle bütün işte okulun popüler çocukları halk oyunları oynuyor. Falan garip bir akım var. Ben ya halk oyunları garip ya her ilkokulun bir işte takımı var onlar Hı -hı. yarışıyor falan. Oradan bir o taraftan girdim. Hani hep böyle bir stüdyo gideyim, bale dersi alayım istedim ama pek öyle bir şey yoktu Denizli'de o zamanlar. Ama sende bir bale dersi alınabilir bilgisi var gene bir yerlerde. Ya var. Ama hani nasıl ve nereden hı hı. ne şekilde hı hı. o yok. Böyle işte ritmik cimnastiğe bir girme çıkma oldu hı hı. ama çok büyük oranda işte klipler hı hı. ve doksanlar. Evet. Yani o esas imaj hep oradan. Ama şekilde. sonrasında bir tıp okudun bildiğim evet. kadarıyla ve daha sonra dansa geçiş yaptın. O kırılmayı Aynen. nerede e, seçtin peki? Ya şöyle... Zaten bir ben, gösterimi izledin özür dilerim lafını yok yok ama. yani şöyle okula gittiğim gün zaten direkt böyle eşli danslar topluluğuna kayıt yaptırdım okul kaydının hemen sonrasına ya böyle bir muhtemelen bir şey yapmak istiyordum ama neyi nerede bulabileceğimi Hı -hı. bilmiyordum o yüzden her yere böyle girip salça oluyordum Hı -hı. eşli danslar topluluğunda da böyle biraz boy ortalaması uzun bir kadın olduğum için hep böyle tek başına partnersiz takılan bir Hı -hı. insan olmak zorunda kaldım Hı -hı. <gülüyor> Neyse. Tıpı orda... bitirdin mi bu arada? Bitirdim. <gülüyor> Oradaki ekip işte hüdast vardı o zamanı. Eşidanslar danslar topluluğunun hip hop da birisi vardı. Sonra o aslında Hacettepe'de mühendislik okurken bırakıp Ankara Üniversitesi konservatuara başladı. Hı -hı. Ben o zaman öğrendim ki sonradan dans okunabiliyormuş. Hı -hı. Yani Hı -hı. çok geç öğrendim. Hı -hı. Çünkü şey yani hani sonuçta denizliyim, fenlisesinde okudum, oradan tıp fakültesine geldim, hani bulunduğum insanlar da böyle bir bilgi yok. Hı -hı. Hani Hı -hı. Bir, yani benim için şeyde 6. sınıfta kaçırdım treni artık Hı -hı. olmaz herhalde. Hı -hı. Sonra Bayağı nasıl oldu? Ya sonrası... Dans okunur mu kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, e, ben ölmeden bir dans eğitimi almak istiyorum kadar. Çok Hı -hı. böyle temel, Hı -hı. çok... Yani düz ve basit bir mantıkla dedim ben gireceğim sınavaya hı hı. okulda yapmayacağım. Zaten şeyden hani tıp fakültesine girdiğim andan itibaren böyle şey başka şeyler yapsam daha iyi olacak galiba. 6 yani sene zaten arayışım sürdü bence 6 sene gayet uzun bir süre galiba hı hı. aramak için. ...en sonunda dedim ki ben dans okuyacağım ya... Hı hı. ...bakalım sonra ne olacak? Ben Görüyoruz. kendi adıma dans... ...işte modern dans da o zaman ismi ...çağdaş dans oldu... ...yine değişti galiba uzun konu öyle ama... ]miş. ...okula girdiğimin... ...belki ikinci sınıfında falan şey olmuştum... ...ya da üçüncü sınıfta olabilir... ...ha ben böyle bir işmiş bu çağdaş dans denilen... ...o senden zamanı oldu... ...yani o girerken o... ...biliyor muydun o dünyanın... Hı hı. ...öyle bir dünya olduğunu... Ya bilmiyordum hı hı. ama aslında girdikten sonra ha böyleymiş dediğimde aslında çok sevdiğim bir şey olduğunu fark ettim. Hı hı. Ya böyle işler izledikçe hatta ben benim için mesela sen balık değilsin ki gerçekten hı hı. yeri çok büyük. Böyle hı hı. izleyince ha böyle bir şey hı hı. Hmm, hı hı. ne güzel. Hı hı. <gülüyor> bir hı hı. ikinci sınıfa falan denk geliyor benim bu şeyi izlemiştim. Ee, çok mutluyum o açıdan şey sanatta görünürlük festivali evet. de işler okulda yel, oluyordu ya. Evet, evet okulda yapmıştım. O Hı -hı. zaman Hı -hı. bir İlyas Odman'ın işi bir işte sen balık değilsin ki de işte o dönem böyle biraz daha internetten bir şeyler izliyorum ediyorum ha ne güzelmiş Hı -hı. ya bu alan çok da tatlıymış diyerek böyle Evet biz İkincisi de aslında geçti aslında evet, anlamam. Biz de aslında neredeyse o dönemin belki bir sonralarında stüdyomuzda genç koreograflar etkinliği yaparken aslında evet. senin bir işinle tanışmış olduk. What is dance? Evet. Dans bu mu, dans acı mı, acıtır mı, incitir mi, dans bunu bana yapmaya mecbur mu <gülüyor> diye de Türkçe <gülüyor> çevirebiliriz ismin uzun halini. Hı -hı. Biz ilk e, Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda evet Genç Koreograflar Festivali için de işi görmüştük. Kaç yılı dedin kapı önünde konuşurken? 2016. 2016 yılıydı. Hı -hı. Şimdi aslında bu iş üzerine e, birazcık konuşmak istiyoruz bu programda. Sen bu işi yapmaya nasıl başladın? Ee, ve şu anda bu iş hala e, her ay gösterimini yapan bir hı -hı. iş. Oraya doğru e, nasıl evrildi, nasıl bir aşamada şimdi onu da konuşmaya devam edelim. Ama başından evet başlayalım. Ya şöyle ben 2016'da ayağımı kırdım. Ve böyle işte dansa bakış açımı ve dansla konumlanışımı çok fazla sorguladığım bir dönem oldu. Hı -hı. Zaten okul eğitimi de biraz bazen böyle duvara tosladığınız anlar oluyor ya. Hı hı. Tam o dönemde aslında ben işte daha önceki sene bir solo yapmıştım yine Santa görünürlüğe. Sonra bana dediler ki ya sen sen de iş yapsana güzel yapıyorsun bir şeyler falan. Tam o dönem ayağımı kırdım. Sonra hani dans bu mu acıtır mı lar <gülüyor> oradan geliyor. Hani dansın ne demek olduğunu çok sorduğum bir dönemde bir yandan da sahnede kalabalık insanlar görmek istiyorum. Ama bunu az provayla çözmem lazım. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz yani <gülüyor> insanları toplamak. Çok kolay değil. <Gülüyor> hani bütün bunların çerçevesinde az provayla çok insanla nasıl bir şey yapabilirim? Ha O zaman fix mat materyalle değil bir strüktürle gitmeliyim ki <Gülüyor> az provayla da güzel bir şey çıksın gibi bir yerden böyle bir yapıya evrildi. Evet o yapıyı nasıl kurdun? Ya o yapıyı ben o kırık ayak evde otururken delirmiş halimle böyle kağıtlara çizerek böyle küp şekerleri... İnsan yaptım 9 kişi Hı -hı. böyle yürütüyorum. Böyle, çok saçma bir dönemdi yani Hı -hı. o muhtemelen hareket ederken bir anda durup yatmak zorunda kalınca başka Hı -hı. bir şeyler çalıştı galiba Hı -hı. bilmiyorum. Hı -hı. Öyle bir şeye dönüştü. Bu, bu, sen bunu tasarladın ve 9 kişiye yapar mısınız diye mi sordun yoksa zaten bu 9 kişi seninle çalışıyor muydu o sırada nasıl gelişti o süreç? Çok net hatırlamıyorum. Evet. Ama galiba ya zaten bir kısmı benim sınıf arkadaşımdı. Hı hı. Ve zaten tamam kanka biz geliriz dediler. Hı. so bir kısmında diğer sınıflardan gelin dedik. Aslında hı hı. böyle bir ekip yoktu. Hı hı. Hı hı. Ve aslında belki altını çizmek lazım. Aslında... Ee... Kısaltarak söyleyeceğim What is Dance gösterisi aslında bir bir çeşit yarışma formatında Yani bir format olarak alışla geldiğimiz bir dans gösterisinin çok dışında. Evet. Hı hı. Ee, ve, ve interaktif seyirciyle bayağı iletişimde olan bir iş. Evet ve aynı zamanda dansçıların her seferinde yeni personallarıyla personeller oluşturabilecekleri katmanları var. Hı hı. Ee, aslında bir o yüzden de mesela şimdi bazen dikkatimi çekiyor. İşte bu hafta dokuz kişiyle gösteri var ama bir sonraki hafta başka dansçı var. Evet. Yani dansçılar da kendi içinde e, değişiyor, e, giriyor, hı hı. çıkıyor. Şimdi ona önce bir şu personeller tarafından gireyim. Ya bu işte teknik eğitim zaten ben dansa geç başladığım için o teknik eğitimi almak ve bedenimi almak gerçekten çok zor oldu ve böyle Sizden belli hareket kalıplarına girmeniz isteniyor ya o teknik eğitim hmm. sürecinde. Hani Orada aslında kendi karakterimizden neleri kaybediyoruz, soyunup teklife hmm. giriyoruz. Aslında hmm. oyunun o görsel dünyasının bütün kaynağı oradan. Ve aslında herkes biricik başka bir şeyken içeriye girdiğinde, okula girip çıkması gerektiğinde bir teklifleşmesi gerekiyor gibi bir yerden o personalar ve hani o şey çıktı... Sürekli değişmesinin sebebi de aslında hani biz bu işten para kazanamıyoruz. Hı hı. Ve insanlar hayatını idame ettirmek için para kazanmak zorunda. Hı hı. O esneklik tamamen hani içerideki icracıların konforu için. Hı hı. Çünkü bir tarih birisine uyumadığımı diğerine uyuyabilecek. Aynen öyle. Tabii şartlar hı hı. ve coğrafya aslında. Gerçekten evet. öyle. Bizi... Ama öyle. Evet. Gerçekten öyle. öyle. Yani bütün bu zorluklar aslında sana bir strateji yapmanı sağlamış ve sen de o stratejiyi iyi değerlendirdin. Bunu değerlendirdiği için büyük olasılıkla da 2016'dan beri hala oynayan evet. bir iş yani. Bu, bu sebeplerden evet. dolayı bir tane pek çok gösteri olabiliyor. Evet, tabii ki. Bu yarışma formatı dediğimiz şeyi biraz dinleyenlerin gözlerinde canlandırabilmeleri için nasıl anlatabiliriz? Tabii. Ya şöyle, eee 9 dansçıyla başlıyoruz ve 8 etap var. Aslında bu etapların her biri belli fiziksel ...oyunlardan oluşuyor ve her etapın sonunda bir dansçı eleniyor. Hı hı. Ve en iyi olan dansçı olmayı hak eden kişi o günün kazananı oluyor. Ve bu hiçbir zaman belli olmuyor aslında. Hı hı. Ee, biz seyirciye de oyunun başında kazananın kim olacağını tahmin etmeleri için de aslında alan açıyoruz. Hı hı. Ee, kazananı tahmin edenlere de böyle bir küçük sürpriz hediyemiz oluyor kazanan hı hı. dansçıya da verdiğimiz... Bu şekilde. Bu da aslında biraz şeyle alakalı. Yani okul eğitim sürecinde hep böyle bırakanlar dayanamayanlar ve Hı -hı. elenenler oluyor ya 4 sene boyunca. Hı -hı. Biraz oralara referanstan çıkan bir şey oldu muhtemelen. Yani o sistemin sana dayattığı fizik kaliteyi vermediğinde zaten oyundan atılıyorsun. Hı -hı. Gibi bir yerden. Hep böyle ya şu an mesela çok uzakta kaldığı için çok net de şey yapamıyorum. Hı -hı. Yani şundan yola çıkmıştım Hı -hı. falan gibi ama hep bu resimler üzerinden Hı -hı. oluştu her şey. Evet, yani pandemiden sonra e, açıkçası bir gösterinin böyle e, düzenli oynanmasından, hani ben bir seyirci olarak çok keyif alıyorum çünkü hani genelde bir kere oynuyor, iki kere oynuyor ve sonra gerçekten oynayamıyor. Vatiz e, bu anlamda geçen seneden beri gerçekten çok düzenli e, oynuyor ve oynadıkça da muhtemelen pişiyor mu neler oluyor? Yani o ilk baş, bu düzenli oynamanın getirdiği avantaj ve dezavantajlar gibi şeyler hissediyor musun? Bir yandan da sen de aslında içindesin. Evet. Aynen. Aslında öyleydim. <gülüyor> artık değilim. Evet artık değilsin ama yerini birini bulmuşsundur evet. diye düşünüyorum. Çünkü Buldum. aslında yani dıştaki kişi de bir yandan işin içinde. Evet. Yani spoiler vermemek de çok zor ama hani... <gülüyor> <gülüyor> Zaten seyredilmesi gerekiyor evet, yani. Evet, evet. Şimdi soruları unuttum. Soru şu da aslında çoklu <gülüyor> oynamanın avantajlarından ve devaz avantajlarından hiç hissettim ya, onları. O biraz şöyle aslında biraz stratejik bir yerden oldu. Çünkü şeyi fark ettim yani ben kendi so, yani sahne sanatlarında bence... İstanbul zor bir şehir ve insanlar bir gösteriyi gördüğünde Aa, buna gitmek istiyorum demesiyle gitmesi arasında 2-3 ay oynuyor Hı -hı. muhakkak ya. Çünkü herkesin başka planları ve Hı -hı. hayatlık aileleri var. Ya ben ikinci kez bunu başladığımda şey dedim ya ayda fix 2 ya da 3 belirli program olmadan ben başlamak istemiyorum. Hı -hı. Çünkü işte bir şeyi yaparken onun acısını çektim. Mekanları arıyorsun hep son dakikada tarih veriyor. Ya son dakikada Hı -hı. tarih alınca tanıtamıyorsun. İnsanlar gelmiyor. Hı -hı. Ya da işte... Bir yazı bir şey oluyor, bir program oluyor. Orada referans veremiyorsun tarihle ilgili. Böyle Hı -hı. güdücük kalıp sönüyor. Hı -hı. Hı -hı. Biraz bunu fark ettim galiba ben. Öyle önce dedim ki hani, kötü de olsa biz bir iki ay üçer üçer oynayacağız. boşta Hı -hı. geçebilir. Hı -hı. Şükür dolu geçti. Hı -hı. Ee, biraz İstanbul kaynaklı bence ya. Evet. Ya çünkü insanlar gelemiyor. Ve tarihler de devam edecek değil mi? Bu sezon evet. e, şimdi dinleyenlerimiz için belki yeni açanlar vardır evet, arkadaşlarını. Evet konuğumuz Ekin Tunceli. <gülüyor> Evvatiz'den evet. işi üzerine konuşuyoruz 2016'dan beri oynayan. Mesela ben bu gösteriyi merak ettim, Hı -hı. görmek istiyorum derlerse hangi kaynaklardan takip edebilirler? Aslında oyunun kendi Instagram sayfası var. Bu biraz random harflere basılmış gibi hissedilse de what is dance baby don't hurt me don't hurt me no baş harfleri w ben de alakasıydım <gülüyor> db dhm dhm ne me <gülüyor> what is dance yazınca çıkıyor <gülüyor> ya da benim kendi kişisel instagram sayfamdan her şeyi paylaşıyorum zaten <gülüyor> o da ekin tunçeli diye ararlarsa bulabilirler ekose diye yine saçma <gülüyor> bir şeyim var mahlasım var ...oradan ulaşabilirler. Hı hı. Oradan hangi ay, hangi gün, nerede oynuyoryu... ...takip edebilirler. Evet, bir de genelde tiyatrolar.com.tr'den bilet satışları olduğu için... ...oradan da aslında takip edilebilir hı hı. aylık gösteriler. Peki, isterseniz biraz bugüne doğru gelmeye başlayalım. Şimdi biz Ekin'in tabii bir koreografi tarafın var... ...bir de dansçılıklı tarafın var. Hı hı. Ee, ve aslında şu anda... ...bu kaydı bir kayıt programı dinliyorsunuz... ...İstanbul'dan Hı. yapıyoruz ama... ...aslında sen artık İsveç, İsviç... desin, İsveç. evet... evet. ...Stockholm University yaptım. of Arts'ta ...Master of Koreografi... Evet. ...programındasın... Evet. ...o süreç nasıl oldu... ...hani öyle bir ihtiyaç ya da bir yurt dışına gideyim... ...yani koreografi konusunda... ...benim takibimce... ...gerçekten kendince... ...çok iyi bir yol ve onu... ...hani bir yurt dışına gitme bir köprü mü... ...nasıl bir e, gelişim gösterdi... Aslında biraz senin dediğin gibi ya şöyleydi ben zaten bir şekilde üretmeye başlayabilmiştim ve bence bu çok büyük bir avantaj. Ve artık hani dansçı da bulabiliyordum işlerime ki şu an batizdense onların sırtlandığı şekilde gidiyor. Bence bu çok kıymetli. Evet kesinlikle. Ya biraz şey oldu ben hani mesela 2019'da konuşuyor olsak şey derim ben Türkiye'de based olup burada üretip devam etmek istiyorum. Gerekirse turneleriz gideriz ama bu Euro TL paritesinin bu kadar taklak olması ve Hani ben bir şekilde burada kazanıp orada workshop alayım. Ya hmm. da işte o bağlantıların çok koptuğunu hissetmemle şey dedim benim gitmem lazım. Hmm. <gülüyor> Ve okul başvuruları yapmaya başladım. Hmm. Yani çok büyük bir avantaj oldu bence benim için. Okulun sınavları hep online oldu. Hmm. Ee, Gitmene gerek kalmadı. Aynen öyle. Yani Eurozone dışından bir insan olarak oraya gitmek zaten çok kolay değil. Hmm. Ee, ki gerçi okula... Okul sınav sürecinde de öyle bir sıkıntı oldu. Mesela Eurozone ücretsiz giderken benim bir burs almam gerekti. Çünkü bize okul çok pahalı aslında. Hı -hı. Biraz böyle şey hani kendi kazandığımı biriktirdiğimle gidip gelemeyeceğim. Bari madem bu işi de yapmak istiyorum. Gerçekten o yola gireyim artık ve daha doğru bağlantıları yerinde kurayım. Nasıl bir şeyle karşılaştın? Nasıl Bravo. bir programdasın? Evet yani? nasıl bir program? Çünkü başındasın galiba. Baş başladığım yeni. okul bilmiyorum ama. 29 Ağustos'ta başladık. Hı -hı. Benim şu andan anladığım kadarıyla daha çok böyle misafir sanatçılardan bol bol ders aldığımız Hı -hı. ve onun üzerine kendi aslında artistik üretimimizi şekillendireceğimiz bir yol gibi okuyorum ben. Hı -hı. Hani çok daha iki hafta okudum geldim sona çok Hı -hı. da bir şey Hı -hı. göremedim. Bu iki yıllık bir program demiştin değil mi? Yani Hı -hı. daha uzun bir yolculuğum var orada. Herhalde galiba. <gülüyor> yani iki sene master için az oradayım. Ee, sonrasında ne şekilde şekillenir bilmiyorum. Aha. İşte Jennifer Lacey'nin artistik direktörlüğünde bölümü o art, misafir sanatçılar seçiliyor. Dokuz kişilik tatlı bir sınıfımız var şu an. Aha. Ee, Ve o bütün şekilde. katılım diğer 9-8 koreografi koreografiyle ilgilenen insanlar. Evet, evet, evet. Ve senin gibi daha koreografik geçmişleri var mı yoksa çok yeni e, mesela çünkü senin oyunun bir yandan oynuyor aslında. Hı -hı. Çok karma. Ya hatta başında değilken oynuyor. Evet. Yani mükemmel bir şey bence. Ya onu da merak ediyorum aslında Hı -hı. pardon bir araya girmiş gibi olacağım ama birkaç gösteri yapıldı değil mi sen olmadan? Bensiz bir tane oldu. <gülüyor> nasıl Şimdi... nasıl oldu yani? Arkasından nasıl geçti diye öğreniyor musun? Yoksa evet. tamamen bıraktın mı? O bağı kesebildin mi? Yoksa hala şey merakla nasıl geçtiğini bekliyor musun? Yoksa sana seyrettiriyorlar mı? Bilmiyorum. Ya ben şey yapmak istemedim. Mesela provaları falan zoom'dan bağlanayım falan Hı. dedim önce. Bir sonra dedim ya... Halledersiniz şimdi böyle Biz tepeden göz gibi gelmiyor. Bu gelmeyi... kaydı şu an yaparken stüdyoda senin evet. program var. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Ama o şey. Yani o... dansçılar gerçekten sahiplenmiş durumda. Bu çok değerli bir şey gerçekten. Ya bence de ve şeye gireceğim yine. Bizim aslında benim bunu tekrar böyle sandıklardan çıkarıp yapmamın sebebi de dansçıların kendisi. Hı -hı. Bu arada çok keyif alıyorlar zaten. Yani evet. o yüzden çok keyif ya, aldıkları için. zaten dans edecek ve düzenli gösteri yapacak bir yani çöldeyiz evet. ve o yüzden bütün bu işler yani e, çok değerli. Ya be be besin. <gülüyor> ya hem ya hem bunu kendim de dansçı olarak Hı -hı. survive etmeye çalışarak bu çölün farkında olduğum için ya bende stratejim biraz şey yani zaten zor şartlar altında yaşıyoruz. Bari keyif alınan bir yapı kuralım ki insanlar Hı -hı. da gelsin ve keyif alsın Hı -hı. ki bence o keyif işin enerjisini de çok yükseltiyor. Evet. Böyle e, ha işte şey diyordum sandıklardan çıkmasının sebebi zaten dansçılar. Herkes hani lütfen yapalım, tekrar yapalım Hı -hı. ne olur falan. Hı -hı. Ben 9 kişi cesaret edemiyorum. Hani Hı -hı. o başka bir sorumluluk çünkü o insanların hepsini bir arada tutmak, Hı -hı. o yapıyı Hı -hı. kurmak. Yani onlar istedi, yaptık. Şimdi onlara kaldı gibi bir şey oldu Hı -hı. böyle. <gülüyor> Garip Ama işte bir o işte o o e, keyif alalım... formatı da oyuna sirayet ettiği için yani orada da çok işte denk gelmediğimiz bir şey. O yüzden de çok önemli buluyorum. Evet bu arada programlamayı hala sen yapıyor musun? Şu an evet ama Hı -hı. ileride Haliyle. ne olur bilmiyorum. Yani böyle bir şey hani prova planı hani böyle bir şey hala varım orada Hı -hı. yok gibi de olmak istemiyorum. Çünkü Hı -hı. bir çocuğum gibi hala Hı -hı. sonuçta ne bileyim. Hı -hı. Hani okula gönderseniz de döndüğünde okulda ne yaptın çocuğum evet. Hı -hı. denir okulda dikizlenmese bile ama yavaş yavaş elim çekeceğim gibi hissediyorum Hı -hı. çünkü artık dönüyor bir şeyler Hı -hı. ben sizde gidiyor bence gerçekten çok kıymetli bir şey bu Hı -hı. yani bilmiyorum ben çok mutlu oluyorum böyle bir şey olmuş da <gülüyor> gerçekten öyle programın sonuna <gülüyor> gelmek üzereyiz çünkü belki bir müzik parçası da çalırız diyorduk evet. belki birkaç son bir şeyler sormak istiyorum ben diyordu. aslında e, bu programı çok merak ediyordum orada kesip geri döndük Hı -hı. E, Hı. İki senelik bir program olacağını evet. söylemiş oldu. İki senelik ama. bir master programı çok fazla detay bil, hala net bilmemekle birlikte bir üretim ile sonlanacak. Bu bir işte klasik tez de olabilir. Daha Hı -hı. böyle research project Hı -hı. tarzında bir şey de olabilir. Ama hani daha araştırma üzerinden olmasını destekliyor okul. Çünkü zaten Hı -hı. sahne sanatları zaten pratik olan bir alan. Senin uyumun o şehre nasıl oldu? Çok hızlı adapte oldum ve ben buna çok şaşırdım. Hı hı. Yani çünkü hiç gitmediğim bir yerde ve ben ilk defa gittim. Yani Aa, ben çok iyi hissediyorum Esnokonlu burada oldum. neden <gülüyor> <gülüyor> bu kadar hızlı olmaması lazım gibi bir Ya Buranın kaosundan çıkmak iyi gelmiş olabilir. Hı hı. Muhtemelen onun etkisi var bence. He, değişik mekanlar bazen tazeliyor. Ama evet. çok soğuk olacak muhtemelen ve ben çok üşüyeceğim o konuda Dans stüdyosunda hareket ederek evet, evet. ısınmış. Bizim stüdyoyu düşünebilirsin. Kış aylarında prova yaptığını. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne güzel dersiniz. Stockholm kadar sıcakmış şu <gülüyor> evet, anda. Evet. Hangi parçayı dinleyin? Bu arada gerçekten Bitti. parçaya girmek istiyorsak Hı. sonuna evet. geldik gibi. Çok Peki, teşekkürler geldiğin için. Yani evet, varsa söylemek istediğin bir bitirmeden şey. Bitirmeden önce tamamlamak istediğin, eklemek istediğin bir şey ya varsa. Size çok teşekkür ederim. Batizden Dance olarak da yani. Bütün provalarımız için, her şey için alan açıyorsunuz ve hep evimiz gibi oldu. Gerçekten olmasaydınız bu da olamazdı yani. O yüzden size seve seve. Seve seve <gülüyor> çok her Çok zaman. teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu hafta konuğumuz Ekin Tunceli'ydi. What is Dance üzerine konuştuk. Ee, Instagram hesaplarından bir sonraki gösterileri takip etme şansınız var. Her ay birkaç kere oynadıklarını Ekin'den duyduk zaten. Ee, hangi parçayı dinliyoruz Miran? <gülüyor> Hadevey'den What is Love geliyor. Çünkü gösterinde sonunda çalan bir parça. Bazen. Bazen. <gülüyor> Ama zaten İsmi. sözleriyle yani ismiyle bir arada olan. Aynen. Evet. Yani What is Dance? Baby don't hurt me, don't hurt me, don't hurt me no more. It. Harika bir final <gülüyor> İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın.